dı. Yemek yedikten sonra Vehbi Bey İkbal'le odasına çekilirse Ahmet Cemil annesinin yanında kalırdı. Fakat ekseriyet üzere yemekten sonra uyuyan zeyvecinden kurtulabildikçe bu yalnızda küçük bir zaman için İkbal'in huzuru da hayat bahşederdi. Artık İkbal ihtiras tavrını bırakmıştı. Kardeşine mümkün mertebe sıkça görünüyordu. Fakat henüz aralarında dert tevdiğine benzer bir kelime tatî olmamıştı. İkbal Bahtiyar görünmeye çalışıyordu fakat bir annenin bir kardeşin gözünden gizlenemeyen bir hazin renk aldanmayınız bu nikabın altında ben varım derdi. Bu kış eseri ne hemen çalışamadı. Derslerinden yazılarından kurtulabildikçe yegane iştigali şiirlerini okumaktan ibaret kalırdı. Fakat Bahar gelince bütün vücudunu ihata eden kesel ve rehavet havası sanki güneşin taze hararetiyle tebahhur ederek sıyrıldı, damarların içinde bir cevlan hissetti. Kışın donuk havaları altında teessürleri safhasına donuk nakışlarla intikal eden adeta uykuda duyguları baharın ılık nefesleriyle dirilip uçuşan kelebekler gibi canlandı. O vakit Ahmet Cemil'in eseri bol bir yağmurdan sonra topraklardan süzüle süzüle kayacıklar arasında birikmiş küçük bir menba gibi taştı, ufak ufak hamlelerle ferran etti. Şimdi bu eser büyüyor, tekemmül ediyordu. Ahmet Cemil bütün hayatının meşakkatlerini bu eserin tevliid lezzetine karşı unuturdu. O sefalet ve mihnetle dolarak, taşarak geçen kıştan sonra eserinin tesliyet veren hayat nefesiyle bütün yorgunlukları dinlendi, bütün o zahmetler ondan intişar eden ümit havasına temas edince zail oldu. Bir Aralık Ahmet Cemil eserini tasfiye etmek istedi. Bir hafta mütemadiyen bununla uğraştı. Müsvetdelerini ayıkladı, noksan bırakılmış yerlerini doldurdu, zevkini ikna edemeyen parçaları mahvetti. Nihayet bu bir haftalık uğraşmanın neticesinde küçük bir defter vücuda getirebildi. Ah bu defter. İşte bütün hayatının mühim bir ümidi şu küçük defterdeydi. Ahmet Cemil'in sanki senelerden bir ruhuna çöken bir sıklet şu tasfiyeden sonra mündefî oldu. 1 Mayıs günü matbaada otururken birdenbire defteri Taksim bahçesinde bir gün henüz mektepteyken Hüseyin'in azmiyle gidip oturdukları yerde Boğaz'ın şiirine karşı kendi kendine okumak istedi. Hemen doğu veren şu arzuya mukavemet edemedi. Matbaada işini isticalle bitirerek çıktı. Tünel'den çıktıktan sonra Beyoğlu'nda biraz serseriyi dolaşmak, mağazaların cam mekanları önünde gezikerek Şurada yeni çıkmış kitapları, ötede kravatlardan, yakalıklardan, mendillerden teşkil edilmiş zarif numune gafları, bir moda mağazasının kumaşlarını bütün o gönülleri taltif eden hiçleri seyretmek istedi. Bonmarchin'in önüne gelerek içeriye girdi. Zaten Beyoğlu'ndan işsiz geçtikçe buraya bir kere girip çıkmak adetiydi. Henüz o kadar kalabalık yoktu ilerledi. Çocuk oyuncaklarının yanına kadar geldi. Ellerinde çarpare, başında maili kızılı bir külahla gelip geçenlere gülümseyen bir soytarıya bakmakla meşgulken arkasından kendisine yabancı olmayan bir tatlı sesin bir nidayı hayretle "Aa Cemil Bey." dediğini işitti başını çevirdi. O vakit tayin olunamaz bir sebeble muhtat olmayan vukuata tesadüf olununca hissedilen raşeye müşabih bir titreyiş vücudunu baştan aşağıya sarstı. Kendisine hitap etmesini beklercesine Lamia mütebessim bir çehreyle karşısında duruyordu. Ahmet Cemil Lamia'yı belki bir seneden beri görmemişti ve göremezdi. Hüseyin Nazmi'nin köşküne yahut kışın evine gittikçe Lamia'nın bazen piyanosunu işiterek, bazen bir kapının aralığından süzülüp geçtiğini duyarak, bazen eteğinin bir hışıltısını hissederek, yahut muhteriz bir kahkahasının zapt olunmuş tarrakasını fark ederek onun vücuduna yakın olmaktan, onun muhite havasında muvakkat bir müddet için yaşamaktan mütebellit bir şey duyardı. Mechul bir şeydi ki mahiyetini anlamamış, künhünü tahlil etmek istememişti. Fakat bu meçhul şeyin bütün şahsiyeti üzerinde derin bir tesiri vardı. Henüz on beş yaşlarındayken hatırasına intikaj eden simasını zihninde itmam ve ikmal etmiş, ondan uzak yaşadığı müddetçe o simayı daima besleyerek arada geçen zamanı sanki telafiye çalışmıştı. Şimdi tamamen bir genç kız olmuştur derdi. Genç kız… Ahmet Cemil'in zihninde bu genç kız sıfatının hususi ve müstesna bir ehemmiyeti vardı. O henüz çocukluktan çıkarak mevcudiyeti garaiple memlu bir cihanın esrarına karşı inkişafa müheyya duran nagihan istedi verdikleri bir hakikatin taacüp rengi gözlerinde sizi istintak ediyormuşçasına bir istifsar ifadesiyle uçuşan bazen çocukluktan kalmış bir ihtiyat bakiyesiyle gülü verirken birdenbire bir genç kız sıfatının henüz itilaf olunamamış didiyetiyle gözlerini indiren dün başka bir şeyken yarın başka bir şey olmaya hazırlanan fakat bugün müphem, müşevveş o müphemiyeti, müşevveşiyeti için şiirle, sevdayla dolu olan bu mahluklara bütün güzelgahına tezat üf eden o genç kızlara Ahmet Cemil prestije benzer Buse'yi andırır bir garam nazarıyla bakardı. Kalbinde yer tutmuş böyle binlerce çehreler vardı köprüden vapura binerken gördüğü, yahut Şişli'de bir kahtane dönüşünde tesadüf ettiği, yahut Tepebaşı'nda, Taksim'de, köprüde eben her yerde bir dakika için sevdiği binlerce çehreler vardı ki bunlar kendisi için saadet hülyası olan o genç kızın mevhum şekli etrafında uçuşan bir takım periler, kanatlı şiirlerdi. Bunların hepsini severdi. Daha doğrusu o genç kıza bunların her birinde ayrı ayrı prestij ederdi fakat bütün bu çehrelerin üstünde bütün bu mütebessim hülyaların arasına bir hayal da girerdi bu hayal pek seyyaldi belli belirsiz bir şey üppen bir çocuk çehresi kim bilir kimdir diye aratacak bir sima bugün lamia'yı karşısında siyah çarşafı cennesinin altından tepesi bir incili iğneyle iliştirilmiş peçesi alnının kıvırcık saçlarını bir yarı örtüllük altında bırakarak başına atılmış ince parmakları siyah güderi eldivenler içinde zarif şemsiyesinin püskürünü oynatarak henüz çocukluğunu unutmamış henüz 2-3 sene evvelki sıfatıyla Ahmet Cemil'in karşısında bulunuyormuş gibi saf çehresiyle bakarak görünce zihninde uçuşan o binlerce çehreler bir ziya isabetiyle bir bulut parçasında peyda olup verip de birden sönü veren iltimalar gibi uçtu. Sonra onların arasında genç kız, o gençliğin semasının sevda güneşi nurlarını serpererek, cazibesinin ateşlerini saçarak çıktı. Lamia'nın yanında dadısı ile piyano muallimesi vardı. Bir dakika öyle karşı karşıya, birbirine söz söylemek lazım gelip gelmeyeceğinde tereddüt ederek, mütebessim bakışarak durdular. Sonra Lamia biraz gülümsedi. "Birisine oyuncak mı alıyorsunuz?" dedi. "Ameciğim, hayır, yalnız bakıyordum." Cevabını verdi. Lahmi'a şüphesiz şurada şu oyuncak tezgahının yanında böyle bir çocukluk arkadaşıyla, böyle bir dakikalık müsahabenin garabetini daha az hissederek daha cesurdu. Biz haftaya yine köşke gidiyoruz. Ufak tefek almak için çıkmıştık dedi. Sonra Ahmet Cem'in eline bakarak yeni bir kitap mı diye sordu. Hayır benim şiirlerim. Abimin daima söylediği eseriniz mi? Bir akşam onu bizde okuyacakmışsınız öyle mi? Ben de dinlemek sizi okurken görmek istiyorum ama küçük bir kahkaha izapt etti. Sonra Ahmet Cemil'in perişan cevabını dinlemeyerek siyah güdere eldivenleri içinde daha ince görünen parmaklarıyla peçesini indirdi. "Efendim." dedi. Ahmet Cemil küçük bir hareket bile etmeyerek duruyordu. Bütün hayatı, bütün ruhunun emel zübdesi İşte şu siyah nazenin heyüla, işte şu ipek çarşafın dalgaları içinde vücudunun ihtizazı hissedilen seyyal ve mevvac hayal şeklinde kaybolup giderken Ahmet Cemil orada elinde çarparilerle, başında maili kırmızılıklı külahıyla gelip geçenleri gülerek seyreden soytarının istihsa nazarı altında elinde şiirlerinin defterini kıvırarak duruyordu. Bugün Ahmet Cemil Taksim bahçesinde bu şiirini değil Asıl gençliğinin şiirini yalnız onu okudu. Bahçe tenhaydı. Henüz yapraklanmış bir ağacın altında mavi şemsiyesini açmış alçak ökçeli botinlerini önüne çektiği bir iskelenin kenarına dayanmış gözlüklü ihtiyar, bir İngiliz mürebbiyesi, biraz beri de ellerinde küçücük küreklerle bahçeden kum toplayarak mini mini kovalara doldurmak mühim işiyle etrafı görmeye vakitleri olmayan iki çocuk, saçları rüzgarlara savrularak, başlarından kaymış hasır şapkaları arkalarında çırpınarak, uzun konçlu düğmeli botinleri kumlara temas ediyormuşçasına bir çeviklikle koşarak çember onu çeviren bir örnek esbaplı iki kız hayatının uzun yorgunluklarını bir gazetenin tefrikasında dinlendiren bir ihtiyar ötede beride tek tük zümreler koşuşan bağırışan çocuklar daha sonra Ahmet Cemil'in gözleri bunlardan ayrılarak bayırın üstünde uçuyor bu tebessüm elvanlığıyla manzaraların evicaçlarıyla yeşil tepelere doğru tırmanmış yahut mavi sulara doğru akı vermiş gibi duran binalarıyla Bazen sakin lefhasına dikiliyordu. Bazen bu levha gözlerin içinde bulanıyor, tepeler, sular, vadılar, bütün güzel şekiller, manzaralar bir fırça darbesinden kopma renklermiş de birbirine karışarak bir hamur haline geliyormuş gibi oluyordu. O zaman hayalinin makesinde gruba tesadüf etmiş bulut parçası gibi kırmızılara, mailere, yeşillere, sarılara boyanan bu levhaların içinde Lamiyayı ebele küçük şu kadarcık kıvırcık saçları başının deresinden dışarı taşarak Hüseyin nazmıyla gezmeye çıktıkları vakit yanı başında iki elleriyle eline yapışarak muhaverelerinin arasına bu ne, niçin, nasıl, ne vakit soruları ile Her dakika karışarak bir dakika sonra 8-10 yaşında bir kış gecesi mesela iki arkadaş cehren bir şiir okurken halının üstünde daima gürümser siyah gözlerini anlamayarak yüzlerine dikmiş yahut kendine mahsus bir mütalaa ile meşgul oluyor. Zandını vermek için bir ciddi tavırla elindeki musavver mecmuaya dalmış görüyordu. Bu cehre böyle zihinde bir an içinde yüz tenasür silsilesinden geçerek her tebeddüründe bir hatıra gıcıklayarak bütün hayatını dimağında 1 dakika için